Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetinde daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendimiz'e ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Kardeşimiz, hocam diyor, mal alıp satarken vade farkı nasıl yapılmalıdır diyor. Şimdi mal alıp satarken vade farkı caiz olduğunu söylüyoruz genel olarak. Yani bir malı 100 lira peşine satarken 6 ay vadeli dendiği zaman 105 lira, 107 lira desek mesela. Fark koysak. Sonunda müşteri bir karar veriyor. Ben bu malı 107 liraya efendim 6 ay vadeli kabul ettim diyor. E siz de kabul ediyorsunuz. Bir önceki efendim peşin olsaydı 100 lira olurdu. 3 ay vadeli olsaydı 105 lira, 103 lira olurdu gibi önceki konuşmalar geçerliliğini kaybediyor. Ahır kelam dediğimiz satıcı ile alıcının son verdiği karar esas alınıyor. Ve bunun üzerinden alışveriş bitmiş sayılıyor. Böyle olunca da aradaki o farkın, vadeye dayalı farkın, sadece malın satış bedenine eklenen bir kar ilavesi diyelim ona biz. Vade farkı adıyla eklenen bir ilave oluyor. İslam'da da kar sınırı getirilmediği için e, bu şekilde esneklikler zaten caiz görülüyor. Yani bunu doğrudan doğruya faizle ilişkilendirmek doğru değil. Neden? Çünkü biz bir mal satıyoruz. O malın e, vadeli satışından kaynaklanan daha yüksekçe bir kar e, miktarı olarak bunun eklendiğini düşün, düşünebiliyoruz. Başka bir kardeşimiz hocam da elektrik su faturalarını geciktirmek faize girer mi diye sormuş. Şimdi bu gibi durumlarda özellikle kamuya ait olan borçları gününde ödemezsek karşı taraf bir fark ekliyor. Mesela trafik cezasını diyelim gününde ödemedik. Bir ay iki ay geçti üzerine ilave yapılmış. Bunlar aslında cezai şart, ceza ceza oluyor. Ceza olmak üzere ekleniyor. Faizden ziyade ödemeyi sağlamak amacıyla karşı taraf bir ilave yapıyor. Resmi kurumların özellikle vergi alacaklarında, elektrik su paralarını tahsili, tahsilatında gününde ödenmeyince üzerine fark ekleniyor. Eklenmezse ne olur? E kimse gününde ödememeye başlar. Cadirici olsun diye üzerine ceza ekleniyor. Bu acaba faiz midir? Şimdi tabiatıyla bu duruma düşmemeye çalışmamız bir defa asıldır. Yani bu gibi borçları, elektrik, su, doğalgaz paralarını gününde ödemeye çalışmamız gerekir. Ödeyemiyorsak o zaman ziyadesiyle zaten zorla bizden alırlar. İcra yoluyla bile olsa gelip malımızı el koyarlar ve bunu üzerindeki o ilavesiyle birlikte Zorla tahsil ederler. Böyle olunca bizim gücümüzü aşan bir durum oluyor. Bunu karşı tara düşünecek. Karşı tarafta bunu eklerken hiç ilave yapmasak kurban olarak seçiliyoruz. Bize olan borçları vatandaş ödemiyor, keyfi olarak geciktiriyor ve aynı miktarda ödeneceği için bir zararı da söz konusu değil ama bizim zararımız oluyor şeklinde değerlendiriyorlar. Yani bu yüzden bu ilaveleri faizden ziyade bir kamu cezası olarak değerlendirmek ve bu duruma düşmemeye çalışmak gerekir. Aynı şey işte kredi kartı borçları için de geçerli. Kredi kartı kullanımı usulüne göre yapılabiliyorsa, gününde ödüyorsak, özellikle kredi kartını da faizsiz finans kurumu gibi yerlerden aldıysak caizdir diyoruz. Mesela. Olabilir. Ama nakit parası yeterli olan Parayla alışverişlerini sürdürmesi daha sağlıklıdır aslında. Kredi kartı hiç ihtiyaç duymadan yedek olarak bir tane bulunsun cebimizde belki. Kara gün için veya sıkıştığımız durumlardan kullanmak üzere. Ama sürekli olarak her şeyi ben kredi kartıyla yapayım. Dolayısıyla aydan aya topluca kredi kartına ödeme yaparım. Hiç cebimde beş kuruş para bulundurmasam bile kredi kartı benim işlerimi görüyor diye iyice kredi kartına bağımlı olanlar da var. Acaba buna gerek var mı? Cüzdanımız yeteri kadar para var. Kredi kartıyla sürekli alışverişi yapıyoruz ve ödemeleri de topluca ona yapıyoruz. Bu da bir yol belki ama özellikle faizi bankalarla bu işi yapıyorsak onlara kazandırdığımız da belli. Neyse yani bu durumda e, bizim gününde ödememesi sebebiyle yapılan ilaveye aman faize düşüyorum e, karşı tarafta harama giriyor demek yerine Bizim gününde borcumuzu ödeyerek cezalı duruma düşmememiz lazım. Önemli olan bu. Cezalı duruma düştükten sonrası hiç sormayacağız. Neden? Karşı taraf bunu zorla alır bizden. Kredi kartına da eklenmiş olsa, elektrik su paralarına, faturalarına ilave edilmiş olsa karşı taraf zorla bu, bunu bizden alacağı için bu bizim meselemiz değil. Biz buna kendimiz sebep olmuş oluyoruz. Zamanında ödememe yoluyla cezalı duruma düşüyoruz. Bunun fetvası hiç sormayacağız. Ve ödemek zorunda olduğumuz için de artık e, bizim durumumuza göre şekillenebilir. Belki gözümüzden kaçmıştır, unutmuşuzdur, ihmal edilmiştir. Efendim e, farkına varmamışızdır falan bir sebebimiz vardır yani. Ya da gerçekten de ödeme imkanımız olmadığı için geciktirmişiz. O geci, geciktirmiş olabiliriz. Bu mazeretimize göre durumumuz şekillenebilir. Ama imkanı olanın bu gibi borçlarını gününde ödemesi asıldır. Buna özen gösterilmelidir diyoruz. Bir kardeşimiz de hocam diyor, bu elektrik su parasını hiç ödemeden diyor. Kaçak elektrik kullansak ne olur? Kaçak su kullanmak veya kaçak doğalgaz kullanmak mesela. Yani bundan e, korunmak gerekir. Allah muhafazesin demek lazım. Elektrik su parasını ben hiç ödemeyeyim. Kaçak elektrik kullanayım, elektrik saatini bypass yapayım. Onun arkasından gizli bir hatla elektriği kullanayım. Sadece 3-5 gün, 1 hafta kadar saattan geçireyim gibi hileli yollarla, hele fabrika gibi yerlerde çok elektrik sarf eden yerlerde bu önem, önem arz ediyor. Yani 200 bin liralık elektrik kullanıyorsunuz ayda. Bunu 50 bin liraya düşürüyorsunuz. 150 bin lira mübarek asız. E, bypass yapmak yoluyla eksik ödeme yaptığınızı kabul edelim. Bu kesinlikle caiz olmaz. Neden? Çünkü elektrik bir maldır. Su maldır günümüzde. Doğalgaz bir maldır. Karşı taraftan biz mal alıyorsak fiyatı da belliyse ki standarttır. Herkes aynı fiyattan kullanıyor bu ürünleri. Bu malı biz aynen bir toptancıdan mal aldığımız zaman 200 bin liralık mal almış hileli yollarla bunun 50 bin lira gibi göstererek 50 bin lira ödesek 200 bin lira yerine mal aldığımız yeri 50 bin lira ödesek 150 bin liranın üzerine yatsak mesela hileli yollarla. Bu mümkün mü? Kesinlikle caiz olmaz. Aynen onun gibi. Hiç para ödemeden hele hiç sanki elektrik kullanmıyormuş gibi kaçak elektrik kullanmak yoluyla bunu yapıyorsak birçok kul hakları hele kamyoya aitse bu yani Tüy bitmemiş yetimin hakkı denir. Yani bütün halkın, milyonlarca insanların hakkı olan, e, özellikle kamuya ait olan mallar konusunda çok hassas olmak lazımdır. Neden? Çünkü İslam alimleri üç çeşit malı birbirine örmüş, bağlamışlar. Nedir bunlar? Yetim malı, vakıf mallar, bir de hazine, kamu malları olmak üzere. Bunların hepsini yetim malı hükmene bağlamışlar. Neden? Çünkü yetim demişler. Küçük çocuk bir servet kalmış kendisine babasından. Mal mülk bunu velisi yönetiyor. Küçük yaştaki, 3-5-10 yaşındaki çocuk. Babası straf kazandı, vefat etmiş. Ona fabrika kalmış, müteahhitlik şirketi kalmış. Mağazalar var, bir sürü gelirler var ama 6 yaşında bir çocuk mesela. Malı sahibi o görünüyor tapuda. Baba vefat etmiş, mal ona kalmış. Annesiyle yönetecekler. Veli yönetiyor tabii. Veli kim burada... Belki dedesi olabilir. Ağabeyesi e, olabilir. Amcası olabilir. En yakınlarından bu işi becerebilecek birisine hakim yetki veriyor. Kayyım e, deniyor günümüze, günümüzde ona. İslam'da veli e, olarak e, o yönetiyor. Kur'an-ı Kerim'de maliyet mal illa illâ hi ahsen'e buyrulmuş. Hi ahsen. Yetimin malına ahsen olanın dışında yaklaşmayınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Ahsen ölen, ahsen Yönetim nedir? Rasyonel ve rentable yönetim diyoruz biz. Yani akıl ve kârlı şekilde olursa yetimin malı yönetilir. Zararına yönetilemez denmiş. Eğer veli suistimal ederse, zararına yetim mallarını yönetmeye kalkarsa ve bunlara zarar vermeye kalkışırsa zimmetine mal geçirmiş gibi ve sürekli bunun haklarını yemiş duruma düşer. Ayet-i diğer ayetlerde karnına ateş doldurmuş olur buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani yetimin velisi sadece ihtiyaçlıysa diye bir ayet-i Kerime'de ihtiyacı kadar, daha doğrusu emeğinin karşılığı kadar yetimin mallarını yönetirken yoruluyorsa emeğinin karşılığı kadar alabilir, yiyebilir. Zenginse onu bile almasın anlamında ayet-i Kerime'de işaret var. Yetimin velisi için. Neyse onun malını yönetirken Ahsen yönetimle yönetmesi gerekir. O da nedir? Yetimin malını satarken rayiç üzerinden satmak. Daha pahalıya satmaya çalışmak. Yetime mal alma gerekiyorsa e, emsal rayiçin üzerine çıkmadan yetimin hakkını koruyarak mal almak, satmak. Yetimin malını yönetirken esas alınmış. Şimdi dolayısıyla e, bunun sebebi yetimin kendi malını yönetememesi. Vakıf mallarının aynı özellik. Ya vakıf mallarında var denmiş dolayısıyla vakfı da vakfeden kişi yönetmiyor o mezara gitmiş çoktan mütevelli yönetiyor onun adına mütevelli veli vazifesi onlar görüyor aynen yetim malında olduğu gibi vakıf mallarında alınması satılması işletilmesi e, rayış bedeli üzerinden olmalıdır denmiş malların gerçek diğer üzerinden işlem yapılmalı denmiş kamu malları da onun gibi hazine malları, belediye emlaki, özel idare malları, hazineye ait bütün emlak alırken, satılırken veya kiraya verilirken özellikle rayış bedellere göre verilebilir. Rayışın altına inilirse, gayrimenkullerde %20'den daha aşağıya düşerse, hayvan satışlarında %10'dan aşağıya inerse satışlarda, hatta menkul mallardan, gıda maddelerinde falan %5'den daha ucuza giderse, Alayder Efendi buna döviz altın satışlarını da ilave etmiş. Yetim veya vakıf adına satışlarda, hazine adına satışlarda. Yüzde iki buçuktan kur üzerinden daha ucuza giderse, ucuza satılmışsa fahiş gabin meydana gelir denmiş. Ve bu aradaki eksiklik mütevelli üzerinde, yöneticilerin üzerinde borç olarak kalır denmiş. Uhrevi borç metine geçirdiği para gibi bir çeşit yarın bunun hesabını verir diye değerlendirilmiş. Yani dolayısıyla e, bu konularda üç çeşit mal e, düşünüldüğü zaman günümüzde elektrik, su parası vesaire konularında e, bunları kaçak kullanan veya bunların parasını ben hileli yollarla ödemeyeyim veya yarıya düşüreyim, üçte bire düşüreyim gibi hileli yollarla e, kamyonu zarar vermek istenirse yetim malına zarar verilmiş gibi vebalin olduğunu düşünmek gerekir. Başka bir kardeşimiz hocam diyor faizin zaruret hali olur mu? Zor duruma girildiğinde kredi çekilebilir mi? diye sormuş. Tabi ayet-i kerimede Femetturra gâr bâgı velâdi felâ ismâleyh ayeti var bildiğimiz gibi. Bu domuz eti laş hayvan bir de Allah'tan başka size, size onlardan bahsedirken kim muzdar kalırsa, mecbur kalırsa yani bunlardan başkasının hakkına saldırmamak üzere yiyebilir diye ayet-i kerimede zaruret halinde haram olan bir bu şey bu hayvanın etleri mübah hale gelir mecbur kalınca diye bir isna getirilmiş. İşte buna dayanarak et-daruratu mahsurat buyurulmuş veya ya da bunu e, ilke haline getirmişler halimleri Yani zaruretler sakıncalı olan şeyleri mübah kılar. Zaruret hali var mı yok mu? Zaruret tabi onu yapmadığımız zaman büyük sıkıntıya düşeceğimiz, mal, can, ırz tehlikesine uğrayacağımız derecede bize zarar verecek bir konu varsa orta yerde, o zaman haram olduğuna bakılmaksızın e, o konu helal hale gelir, ondan istifade edilir denmiş. İşte günümüzdeki ameliyatlar mesela, doktorların tedavileri büyük ölçüde zarurette dayanıyor. Zaruret sebebi mübah oluyor kesme, biçmeler, ameliyatlar efendim belki meşru olmayacak sağlam insana haram olan bir şey bakıyorsun hastayı helal hale geri veriyor neden? işin içinde zaruret var şimdi bu şeylerde de ödemelerde de bir kimse dara düştü diyelim kesinlikle çözüm bulamıyor mafya peşinde silahlı adamlar 50 bin lira borç var illa ödeyeceksin o anda alacağı satacağı bir şey yok bir yerden para bulamıyor silahlı adamlar da peşinde bu 50 bin lira yalnız bir bankadan kredi olarak alıp hesabı kapatma. Yani tefeciye düşmüş kısaca. Tefeci'nin eline silahlı adamlar peşinde. Başka çaresi yok. Gidiyor faizi bankadan 50 bin lira çekiyor. İşte 24 ay taksita ödenmek üzere diyelim neyse. Ve bunu tefeci ödüyor diyelim. Mecbur kalıyor yani. İşte buna benzer yani. Çok mecbur kaldığımız durumlarda elbette... E, zarret mertebesinde bunu değerlendirme durumları olabilir. Ama böyle bir durum olmadan keyfi olarak arabamı yenileyeyim vesaire diye doğrudan doğruya reel faizli olan muamelelere girmemek gerekir. Başka bir kardeşimiz mal yanlışlıkla zararına verildikten sonra fark edilip müşteriye tekrar fiyat verilebilir mi diyor? Olabilir. Yani e, satıcı bir malı mala fiyat koydu diyelim. Şu fiyata satarım dedi. Sonradan yanlışlık yaptığını fark etti. Olabilir tabii ki. 50 liraya verdi malı. Ben bunu işte 35 liraya aldım diye düşünürken bakıyor ki mal 55 bin liraya alınmış. 55 liraya alınmış mesela. 5 lira zarar. 15 lira kar ediyorum zannederken 5 lira zarar olduğunu fark etti. Neden? Gömleklerin şeyi karış. Marka karışmış mesela. Şu marka gömleği e veriyorum zannederken Diğer kaliteli markayı vermiş alışı 55 lira olan. 5 lira gömlek başta zarar olacak şekilde satış yapmış. Ve bunun da onlarca tabii gömlek sattığını kabul edelim. Toptancı'ya. Şey, toptancı kendisi, para kendici'ye 100 adet gömlek satmış. 50 liradan. Halbuki alışı 55 lira. 35 liradan aldığını zannediyor. Sonradan fark etmiş bunu. Tabii ki bu yanlışlığı karşı tarafa ileterek kardeşim bizim 50 liradan verdiğimiz gömleğin markası şuydu. Bunun markası modeli filanca firmanın ürünü. Bunun alış fiyatı 55 lira, satış fiyatı 65 liraydı, 68 liraydı. Neyse. Kusura bakma. Ya malları iade et veya yeni fiyat üzerinden satışı yenileyelim, güncelleyelim diyebilir. Bu hakkı var. Ve bunu gerekirse e, tespit yoluyla, bilir kişi yoluyla da yapabilir. Daha büyük mallarda bu konuda tespit davası da açabilir. Mahkemeye gider, tespit yaptırır. Gerçekten onun gönderdiği malın alış fiyatı bellidir. Kendi aldığı ya da ürettiği fason e, yaptırdığı fabrikadan 35 bin, 35 liraya alışı vardır diyelim. Resmi kayıtlarda görünüyordur. Diğeri 55 lira olduğu yine resmi kayıtlarda görünecek. E, yanlışlıkla ...diğer ürünün gönderildiğini... E, ...ispat edebilir... ...ve bu malı zorla da geri alabilir... ...bunlar yapılır... ...yani yanlış hesap Bağdat'tan... E, ...geri döner denmiş... ...mesela... ...ecdadımız tarafından... ...Bağdat'tan bile... ...oraya bile gitse yani... ...yanlış hesap... ...mal oraya kadar gitse bile... ...yanlış hesap varsa işin içinde... ...geri döner anlamında... ...ata söz gibi kullanılmış... ...yanlış hesap Bağdat'tan döner güzel bir söz aslında yani nereye giderse gitsin uzaklara bile gitse yanlış hesap düzeltilmelidir hatta e, Fransa'dan Fransa'dan bir tüccarla ihracat yapan bir kardeşimiz telefon etmişti e, bir yıl kadar önce hocam dedi burada mal sevkiyatı yaptım dövizle satış yaptım yanılıyorsam 50 bin euro e, miktar o kadardı Yanlışlıkla fazla ödeme yapılmış. Yani Fransa'daki firma buraya ödeme çıkarırken banka vasıtası 50, 50 bin euro fazla ödeme yapmış. Kayıtlara bakıyor buradaki kardeşimiz. Topluyor çıkarıyor 50 bin euro fazlalık var. Şimdi bana sordu bu 50 bin euro ne yapayım? İlk anda geri gönderme düşüncesi yok aslında kendisinin. Bunu diyor ben aileme harcamak içimden gelmiyor diyor. Bununla hayırasenat yapmayı düşünüyorum tasadük edecek. Nerelere tasadük edebilirim? Sorduğu bu. Ben dedim hiçbir yere tasadük edemezsiniz. Kendinize aileniz ailenizle harcayamazsınız. Bu paranın sahibi hak sahibi Fransa'daki firma. Oraya lütfen dedim telefon edin. Hesapları yeniden gözden geçirsinler. Yanlışlık tespit edilsin. Ve onların hesabına bu 50 bin euroyu yatırın oraya iade edin. Hak sahibi onlardır dedim. E hocam onlar işte Hristiyan ya da ehli kitap e, dolayısıyla onlardan hazır bize gelmiş olan bir şeyi niye geri verelim gibi bir ilave yapmak isteyince özellikle de ehli kitap ilgili olarak Allah'ın Resulü benim karşıma ehli kitabın hakkını, hele zimmet ehli olanın hakkını yemiş olarak gelmeyin. Eğer gelirseniz yarın kıyamet gününde hasmınız ben olurum buyurmuş Peygamberimiz sallallahu sellem. Yani bir Hristiyanın veya Yahudinin hakkını yemiş olarak tabi orada zimmet şeyde zimmi olan, İslam ülkesi içinde yaşamakta olan, ehli kitaptan olan birisinin hakkını yemiş olarak benim huzuruma gelirseniz hasmınız ben olurum sizi savunmak yerine onları savunmak durumunda kalırım buyurmuş peygamber in. tamam hocam dedi, mesajı aldım dedi hemen bu e, parayı Karşı firmaya e, hesap konu, soruşturmasını yaparak iade edeceğim dedi. Şimdi dolayısıyla en sağlam olan da buydu. Yani buna benzer konularda kararlı hareket etme gerekiyor. Hak sahibi kimse, hakkın oraya iade edilmesi asıldır. Efendim kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Efendim bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. Borç ve ailevi meseleler yüzünden çıkmaz içinde olan kişi ne yapmalıdır diyor. Şimdi çıkmaz içinde olan derken e, borçlar yüzünden diyor kardeşimiz. Bir de ailevi sebeplerle e, bunalım içinde olan, işlerini açamayan kimsenin yapmalıdır. Tabii ki her şeyden önce usulüne göre İslami ölçüler içinde ben bu işin içinde nasıl çıkarım diye düşünmesi lazım. Bu borç meselesi ise borcu nasıl çözümlerim, nelerden fedakarlık edebilirim, arabamı satarak borcumu kapatsam diyebilir kardeşimiz. Hatta evini satarak gerektiğinde borcunu kapatma yoluna giden, kendisi kiraya çıkan, mesela böyle düşünse, 200 bin lira üzerinde borcu var, evini rahat 200 bin liraya satabilecek borç tertemiz hale gelecek. Mesela karşı tarafta sıkıştırıyor zaten icra yoluyla belki e, o, o yöne de gidecekler. Bunu hissediyorsunuz. Pekala böyle bir kardeşimiz evini satsa, 200 bin lira borcunu kapatsa, kendisi kira evine çıksa, Birkaç ay geçmeden böyle bir esnaf kardeşimizin önünün nasıl açıldığını, nasıl işlerin bereketlendiğini kendisi de görecektir. Bu kararlı hareketi ona çok şey kazandırır. Bir yerde olmuştu Bursa'da bir kardeşimiz, hocam dedi 20 bin lira borcum var dedi. Ee, Alacaklı illa istiyor dedi, 2-3 gün içinde ödemem gerekiyor. Bunu ben eş dosttan da doğrusu bulamadım dedi. Kendimde de bu imkan yok. Ne yap, ne yapmayı mı tavsiye edersiniz dedi. Ben kardeşim arabanız var mı dedim. Var hocam dedi. Ne kadar eder? İşte 24-25 bin lira falan edebilir dedi. 3-4 yıl önceki bir haliydi. Dedim galeriye götürseniz şu anda nakte çevirmek isteseniz arabayı e, peşin kaça satabilirsiniz. E, 20 bin üzerinde dedi. Tahmin ediyorum eder dedi. 20-22 bin lira gibi galerici peşin parayla alabilir. O zaman size tavsiyem dedim gidin arabanızı. O fiyata satın, borcunuzu hemen kapatın dedim. Hakikaten bu kardeşimiz gitmiş, arabasını satmış ve borcunu 2-3 gün içinde deyince hemen o gün ödemiş. Tabii karşı taraf teşekkür ederek ele alışmışlar. İnanır mısınız aradan 10-15 gün geçmeden bana telefon etti. Hocam dedi Öyle işlerim rast gitti ki 0 kilometre çok daha e, iyi bir marka arabayı Cenab-ı Hak bana nasip etti dedi. Aşağı yukarı 15-20 gün sonra. Yani tahmin etmediğim daha kaliteli, daha iyi bir marka arabayı Cenab-ı Hak benim altıma verdi dedi. Bunların çok örnekleri var. Bu yüzden kararlı hareket ederek, gerçekten e, sözümüzde durursak, durmak için azmedersek bizi izleyen melekler var omuzlarımızda. Önümüzü de açar ve bizim adımıza çok şeyler yaparlar. İşlerimiz rast gider, ve bereketin nereden geldiğini bile anlayamayız. Ailevi meselelerle ilgili olarak da kardeşimiz, nedir ailevi mesele olarak problem? Onu sabrederek, dengeleyerek, istişare ederek aile içindeki olan problemleri İslami usuller içinde çözmeye çalışmak tabii ki en sağlıklı olanıdır. Çünkü ailede bildiğimiz gibi bir imtihan süreci. Her an imtihan devam ediyor aslında. Yani karı koca birbiriyle uyumlu oldukları durumlarda sürekli ecir kaynağı, evlilik sürekli ecir kaynağı olan bir hadisedir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımın diyor kocasına tebessümü hala sorması sadakadır buyuruyor. Kocasının aynı şekilde akşam geliyor. Hanımım nasılsın? Bugün nasıl geçti? İyi misin? Halinatını sorması onun yüzüne gülü vermesi sadakadır buyuruyor. Evine bir erkeğin harcadığı bütün harcamalar Mutfağa yaptığı masraflar, hanımına, oğluna, kızına yaptığı bütün harcamalar sadaka hükmündedir diyor Peygamberimiz sellem. Hatta en faziletli sadaka eftalün eftalün infak li ehlihi. İnfakın en faziletli ailesine yaptığı harcamadır buyuruyor Peygamberimiz. İnfak. Nafaka kelimesi sadakadan ziyade aileye yapılan harcamaları ifade ediyor aynı zamanda. Ve bu ...en değerli harcama... ...en faziletli olan harcamadır buyuruyor. Ondan sonra... işte hizmetine devam ediyor. Şunlara şunlara olan harcamalar... ...arkadan geliyor. Ama ailesine olan harcama... ...en başta zikredilmiş. Bu yüzden... ...bir erkeğin ömür boyu bak, evlendikten sonra... ...ölünceye kadar... ...tüm gelirini, ailenin ihtiyaçlarını karşılamada... ...gelirini kullanıyor. Ve tamamı sadaka hükmünde. Hadi Şerif şey, ölçütlerine göre. Hiçbir şey boşa gitmiyor... Sanki fakirlere dağıtıyormuş gibi eve yaptığı harcamalar sadaka hanesine geçiyor. Bunun bir adım ilerisi hanımın yaptığı harcamalar varsa, miras olarak gelmiş anne babadan, miras geliri var, kira geliri, o da eve harcadığını kabul edelim ihtiyacı olduğu için. Kocasına göre hanım eve harcamaya mecbur olmadığı halde harcaması sebebiyle iki kat ecir alır buyurmuş Peygamberimiz Aleyhisselam. Ve bu da şu olayı da kendini göstermiş. Abdullah İbni Mesud'un hanımı Zeynep radıyallahu anh'a başka sahabe hanımıyla peygamberimize gelmiş bir gün. Ya Esra demiş bizim kocalarımız son zaman işleri bozuldu. Eve bir şey getiremiyorlar. Üzülüyorlar. Sıkıntı var gelirlerinde. Bizim ise işte mirasla herhalde kendilerine bir şeyler kalmış anne baba taraflarından. Biz tasaduk ediyoruz. Fakirlere yardım ediyoruz dışarıda. Acaba eve harcasak, kocamız, kocamıza harcasak kocamıza versek veya aile ihtiyaçlarına harcasak e, tasadük etsek olur mu demişler peygamberimize. Allah Resulü tabii ki demiş. Sizin evinizde sıkıntı varken, kocanız işsiz kalmışken, siz dışarıda başkalarına geliriniz, dağıtmanız yerine evin ihtiyaçlarına harcamanız size iki kat Ecir kazandırır buyurmuş Peygamber s.a.s. Birisi sadaka ezri, diğerisi akrabalıktan olan, nikah bağından olan Ecir olmak üzere. Şimdi bunun gibi Aile içindeki bu haller sürekli ibadet halini alırken, sadaka olarak değerlendirirken bir didişme, bir kavga, nizalaşma, kıskançlık, e, evin içinde neler oluyorsa ya da anne babaya karşı, kayınpedere, kayınvalidere karşı olan bir takım e, huzursuzluklar sebebiyle evi çekilmez hale getirmek, boşu boşuna bütün bu ezir kaynaklarını bir anda akamete uğratabiliyor. O yüzden ayet-i buyurulmuş. anımlarınızda marufa göre geçim sağlayınız. Mağruf nedir? Örfleşmiş, iyi bilen, makul olan. Akıllı insan böyle hareket eder. Sosyal seviyesine, gelir durumuna göre geçimi sağlayın buyurulmuş ayet-i Çok geniş bir ifade. Mağruf kelimesi müthiş bir terim aslında. Akıllı olan, örfleşmiş, iyi bilinen, toplumda hoş, güzel kabul edilen şekilde davranış göstererek geçim sağlayınız buyur, buyurulmuş Onun için aile içindeki bu gibi davranışlar sebebiyle de eğer sıkıntı yaşanıyorsa, onun da çözümü İslam'da buna benzer tefekkürümüz gelişirse zaman içinde bunlar zayi olur. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, eşin haklı anne babanın haksız olduğu bir durumda arada kalan koca ne yapmalıdır diyor. Şimdi evet hanımı haklı. Ee, anne baba bazen geçimsiz olur. Yani maalesef bu kayınvalide gelin geçimsizlikleri e, paylaşım probleminden kaynaklanıyor çoğu zaman. Yani erkeği öbürü oğlum diyor. Oğlu, oğlunu kendini paylaşmak istemiyor adeta. Onun eşini sevmesi, eşiyle ilgilenmesi, onulaştır laşır neşir olması, gezmeye, tozmaya çıkması anneyi rahatsız ediyor nedense. Oğlunu kaybettiğini düşünüyor. Gelin kız diyor, aldı benim şeyimi. Oğlumu elimden aldı, kaçırdı der gibi. Öyle düşünüyor. İşi uzatıp gidiyor mesela. Buna benzer sebeplerle bakıyorsunuz, geçimsizlik ailede ayuka çıkabiliyor. Şimdi böyle bir durumda, eşin haklı olduğunu kesin olarak görüyorsa bir erkek, illa anne babasının tarafını tutarak hanımını ezmesi, ona kötü davranması söz konusu olmaz, olmamalıdır. Eğer gerçekten anne baba haksız durumdaysa, Tabii ki onları da yormadan, üzmeden, darıltmadan o zaman İslam alimleri demişler ayrı bir eve taşınma hakkı doğar şeyin kadının. Yani kocasıyla hanımı anlaşarak ayrı bir yere taşınırlar, anne babanın yanından ayrılırlar ki bu e, geçimsizlik, niza uzayıp gitmesin. Ve dolayısıyla burada erkeğin hanımının tarafını tutarak diyelim başka bir ifadeyle ayrı bir ev edinmesi, ayrı yere taşınması e, İslam alimleri tarafından uygun bulunmuştur. Ondan sonra anne babayla ilgilenme, tabii ki yaşlıysalar, yatalaksalar o oğulların görevi. Oğlu bizzat gelir ilgilenir, hizmetçi tutar, bakar baktırır. Tabii ki gelin hanım da dar, dargın duracak hali yok. O da ziyaretlerini falan eksik etmemeli, gönüllerini almaya çalışmalı. Ama olmuyorsa, olamıyorsa e, kayınpederine, kayınvalidesine gelin hanım bakmaya zaten zorlanamıyor. İlle gelsin, yatalak olan kayınpederine, kayınvalidesine hizmet etsin. E, ma anlamında gelin hanım zorlanamıyor. Ama kendiliğinden bunu, bunları yaparsa Halil O zaman aynen öz annesine, babasına hizmet etmiş gibi ezir alanı, alacağında şüphe yok. Ama olmuyorsa, olamıyorsa o zaman da ayrı bir yere taşınarak ayrı yuvalarını sürdürme hakları eşlerin vardır. Özellikle bu konuda e, günümüzde çok problemler yaşanabiliyor. Başka bir kardeşimiz hocamdır. Yaptıklarından dolayı tebe eden kişi Tevbesinin kabulü konusunda şüpheli ise ne yapmalıdır? Şimdi tevbesinden şüphe eden kişi yeniden tevbe eder. Tevbenin ön koşulları var bildiğimiz gibi. Mesela bir kimse doğrudan doğru elini açıp dua edivermek yerine kalkıp abdest alsa güzelce tevbeden önce. İki rekat namaz kılsa, abdest salatül vudu deniyor buna. Hazreti Osmanlı gelen gelen bir rivayette bir kimse güzelce abdest alır, arkadan iki rekat namaz kılarsa ve bu namazda huşu içinde hiçbir şey düşünmeden Yüce Allah'ın huzurunda olduğunu tefekkür ederek bu namazı sonuna kadar ulaştırırsa Allah onun geçmiş günahları mağfiret eder buyuruyor. Geçmiş günahları temizlenir. Şimdi temiz hale geldik. Ondan sonra tevbe etmemizin artık kapısı açıldı. Tertemiz haldeyiz. Ve tevbe için zemin hazırladık. Buna benzer. Yahut tevbeden önce gittik, mali durumumuzda düzgün, 3 lira, 5 lira, 10 lira, 100, 300 lira neyse. Fakirlere para dağıttık, tasadduk ettik yani. Tasaddukun arkasından o fakirlerin duasını aldık ve tevbemizi ondan sonra yaptık. Mesela bu niyetle sadaka verdik, arkasından tevbe ettik. Kabul edilmediğini düşündüğümüz tevbemizin buna benzer altyapısı tedbiri alınırsa İnşallah onun geri çevrilmeyeceği umulur. Buna benzer yollarla e, tevbesinin kabul edilmediğini düşünen kardeşimiz tedbirini alır ve dolayısıyla tevbesinin kabul edildiğini düşün, düşünebilir, düşünebiliriz. Çünkü Cenab-ı Hak gafurdur, rahimdir, rahmandır, tevap yani e, bunu mağfiretinin sınırı da yoktur. Küçük günahlar için zaten kendiliğinin otomatik bildiğimiz gibi silinme yöntemi de var. Yani, Eslavatülhams mükeffiratun lima beynehünle beynehün buyurmuş, buyurmuş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani beş vakit namaz namaz aralarındaki günahlara kefarettir buyurmuş kendiliğinden. Beş vakit namaz kılındıkça namaz aralarındaki günahlar silinir gider buyuruyor. Tevbe edilmeden de. İki cuma namazı haftalık demiş günahlara kefarettir. Ondan sonra Ramazan ayı gelince bir yıllık bu defa günahlar için Ramazan ayı bir kefaret, Kadir gecesi aynı şekilde. Şimdi bunun gibi otomatik kefarete bağlı olan günahlarımız da var. Hiç tebe edilmese bile normal ibadetlerimizi yaptıkça silinmeye maruz olan, silin silinme, sil ümit edilen diyelim günahlar. İslam alimleri bunlar küçük günahlardır demiş yalnız. Çünkü 12 13 kadar büyük günahlar var bildiğimiz gibi. Onlar için özel tevbe etme gerekiyor büyük günahlar için tevbe ayrıca yapılır. Ama diğer günahlar için zaten yapılacak tevbe ve belki düzgün yaptığımız, huşu ile yaptığımız ibadetler bunların silinmesi yeterli olabiliyor. O yüzden tevbe konusunda çok ümitsiz olmamak gerekir. Allah'ın mağfiretinin, merhametinin sınırsız olduğunu da düşünmemiz e, bizlere tabii ki ümit veriyor. Başka bir kardeşimiz hocam içki satan yerden alışveriş yapılır yapılabilir mi diye sormuş. Yani alışveriş yaptık diyelim. Satım aktinin hükmü nedir diye sorulursa... ...bir süpermarkete gittik. Köşesinde içki var. Fark ettik etmedik neyse. Oradan bir ürün aldık. Nedir aldığımız ürün? Gıda maddesidir, gazetedir. Efendim başka bir giyim eşyası olabilir. Ama o marketin köşesinde de... ...bir yerinde içki varmış mesela. Şimdi bu e, satın alma... ...muamelesi, satım akti ...sahih mi... ...fasit mi, batıl mı? Hiçbirisi değil. Yani sahih, birinci, aşık. Sahih bir alışveriş yaptık. Malın parasını verdik. Gıdan maddesini aldık. Gıdan maddesi caiz bir ürün. Değeri üzerinden parayı da ödedik. Konu bitti. Sadece Diyaristam alimleri... ...oraya gidince... ...bu içki satıldığını görünce... Halmin ker manasında... ...bir uyarma görevi... ...hatıra gelir... Yani kardeşim bu kadar bak, büyük ticaret yapıyorsunuz. Elhamdülillah para da kazanıyorsunuz. Şu içkiyi de koymasınız ne güzel olur gibi yani. Bu anlamda uyarının faydası olacaksa tabii ki. Fakat orada gişedeki e, görevlinin tabii ki bu büyük firmanın yöneticilerine etki ederek yönetim kuruluna falan idare meclisine bunu kaldırtma, değiştirme şansı yok. Faydası olmayacağı belli. Yani kısaca elimizle buna engel olma gücümüz yok bir. B şıkkında dilimizle söylesek faydası olmayacağı belli. Oradaki küçük memurların, gişedeki veznedarın e, onu kaldırmaya gücünün yetmeyeceği, teklif bile edemeyeceği belli. Bunu görüyoruz yani. Dille söylemenin de bir faydası yok. O zaman C şıkkı kalbiyle buz etmek buyuruyor Peygamber Esselam. Yani Keşke bu kardeşlerimiz bu içkiyi de koymasalar ne güzel olacak ticaretlerin içine hiçbir şey e, caiz olmayan şeyler karışmayacak anlamında en azından içimizden bunu geçirmemiz ve bu duyguyu muhafaza etmemiz isteniyor. Hadis-i Şerif'in e, C şıkkında diyelim. Üçüncü kısmında. Yani sonuçta aldığımız ürün bize helal olur. Dolaylı yoldan yalnız bu gibi yerli olan işte yalnız şu var içki azınlıkta olduğu için söylüyoruz bunu. %3-5 1 iki geçmiyor mesela marketin büyüklüğüne göre. Hacı Mehmet Gazali Hazretleri şunu söylüyor. Eğer diyor alışveriş yaptığımız yerdeki ürün diyor büyük çoğunlukla haramdansa. Tamamen diyelim şarap satış yapılan bir yer var. İçki, tamam içki çeşitleri falan. Oraya sadece gazete konmuş mesela. Bir ürün o var. Bir de ekmek satılıyor orada. Geri kalan tamamı içki. %90 95 caiz olmayan ürünler var. Bu orasıyla öbür market mukayese edemeyiz. Eğer büyük çoğunluğu diyor haramdansa, haramla iştigal olduğu belliyse İmam Gazali oradan uzak dur diyor. Alışverişinde yapma, sofrasında oturma. İki, bir şey ikram edecek olursa ikramını da alma manasında. Büyük çoğunluğu haramdan olan. işte kumar parasından olabilir, hırsızlık olur, gasp olabilir, bildiğimiz mesela. Ondan uzak duruluyor. Ama azınlıktaysa Onunla alışveriş yapılabilir diyor genel olarak. Ama biraz önceki söylediğimiz en azından C şıkkı buğz etme. Keşke kardeşlerimi bunu da koymasalar ne güzel olacak. Bu kadar büyük ticari ifaretin içinde bu kadar bulanıklığa ne gerek var, neye ihtiyaç duyuluyor manasında düşünerek veya uyarma imkanımız varsa gücümüz yetiyorsa yöneticilerden de birisi varsa sözünü sözümüz geçeceği Mesela onu uyarabiliriz. Yani bunu da keşke kaldırsanız kardeşim. Sizler biz dindar biliyoruz. Namazında insanlarsınız. Bak hacca gittiğinizde bu yıl gazetelerde okuduk. Dolayısıyla keşke e, bu üründen e, ürünü de koymasanız falan manasında gücümüz yetecekse bunu hatırlatma görevi gibi. O kadar. Onun dışında başka bir şey gerekmiyor. Yalnız oradan aldığımız ürün bize haramdır dememiz doğru değil. Biz meşru olan bir ürünü aldık, parasını da verdik. Başka bir kardeşimiz, iş yerinde hakkının yenildiğini gören kişi ne yapmalıdır diyor. Şimdi hakkının yenildiğini gören kişi deyince mesela e, diyelim 8 saat mesai olmak üzere anlaşmışsınız. Size 1500 lira para veriyor. Elinizde geçen para bu. Fakat sizi 10 saat çalıştırıyor. 2 saat mesai denilen fazlalık var. Buna para da ödemiyor. Halbuki kanunlara bakıyorsunuz, örfe bakıyorsunuz. Sizin saat ücretiniz e, 10 liraysa mesai ücret 15 lira olacak diyor veya 2 kat olacak diyor. En azından 1,5 kat neyse. Saatına 15 lira. 2 saat 30 lira sizin orada lira liraysa 20 lira. 15'ar e liraysa 30 lira. Günlük alacağınız fazla bir para görünüyor mesela. Bakıyorsunuz. Her gün 2 saat fazla çalışıyorsunuz. Bu para da verilmiyor. Şimdi dolayısıyla tabii ki sizin aslında hak olarak bunu hatırlatma görevin şeyiniz var. Yani ben bak 8 saat çalışmak üzere sözleşme yaptık. Fakat siz beni 10 saat çalıştırıyorsunuz. 2 saat fazlalık var. Bu 2 saattan dolayı her gün 10 adreden 20 lira, 15 adreden 30 lira neyse. Bana fazla para verilmesi gerekirken bu para verilmiyor. Korkarım kul hakkı olarak kalabilir. Yarın kıyamet gününde. Hak olarak karşınıza çıkabilir. Benim için fark etmez. Burada alamıyorum ama eğer bu bir haksa yarın kıyamet gününde hak olarak karşıma çıkar. Siz sıkıntıya düşebilirsiniz anlamında. Onu, onu ye kendisi veya bilen birisi tarafından işverenin uyarılması tabii ki olabilir. Yani bu anlamda kardeşimizin işvereni uyarması bu bir haktır. Dolayısıyla her gün bu verilmeye verilmeye birikir. Yarın kıyamet gününde karşınıza çıkabilir. Bunu böyle bilin anlamında eğer uyarma imkanı varsa bu gücü kendine bulabiliyorsa bunu tabii ki yapabilir. Efendim burada sohbete biz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşça kalınız.